Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah Kardeşlerim Bugünkü dersimizde de inşallah Muhammed bin rahimahullah Kasimlilere Gönderdiği mektubun içeriği İmam Burada ne yapıyor? Kasimlilere mektup gönderiyor. Çevre civar kabilelere mektuplar gönderiyor. Kendinin neye inandığını, itikadının ne olduğunu, neye davet ettiğini e, bizzat kaleme aldığı bu kısa mektubunda adeta bizi bilgilendiriyor. Şimdi orada diyor ki ben Kaderiyeden de Mutezile'den de beriyim. Yani Ehli Sünnet Kaderiye ile Mutezile arasındadır. İkisi bunların uç gruplar. Ehli Sünnet vasat olan gruptur. Ben bunlardan beriyim. Yani Ehli Sünnet'in haricinde olan batıl akidelerden beriyim diyor. Şimdi kaderiye'den beri olduğunu söylüyor. Şimdi imamın rahimahullah neden beri olduğunu anlayabilmemiz için bizim en azından kaderiye mezhebinin akidesinin ne olduğundan haberdar olmamız lazım. O zaman kısaca buna değinmek lazım. Kaderiye kelimesi sözlükte kadere mensup olan kader taraftarı manasındaki kaderiden gelmekle beraber ilk dönemlerden itibaren bu anlamın aksine sorumluluk doğuran fiillerle ilahi kaderi reddedenleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Allah yazdı. Ben ondan bunu yaptım. Allah dile etti celle şa'nuhu ben onun için de öyle davrandım. Adamlar yaptıkları hiçbir kötülüğü, hiçbir küfrü, hiçbir şirki ne yapmıyor? Kendilerine mal etmiyorlar. Allah diledi Azze ve Celle benim için yazdı. Ben onun için böyle yaptım. Subhanallah. Allah Celle Şanuhu <gülüyor> kime cebretti ki sen bunu bu şekilde yapacaksın? Bu Allah Sübhanehu ve Teala'ya apaçık iftiradır. Allah Azze ve Celle bize akıl vermiş, hayrı bildirmiş, şerri bildirmiş ama seçmeyi de bize bırakmış. Kim ki hayır yoluna giderse o yolu Allah Celle ve Ala o kulu için kolaylaştırmış, hayra seyrü sülük eden kul için cenneti hazırlamış. Kim ki şer yoluna <gülüyor> intisap ettiyse, şerri araştırdıysa, şerri iltikap ettiyse, etmek istediyse, şer yolunu da ne yapmış? Buna kolaylaştırmış. Ve kendisi seçtiği için şer yolunu iradesiyle onun için de azabı yazmış. Evet. <gülüyor> Terim olarak ise, Kader inancını reddeden düşünce ve inanç akımı, sorumluluk doğuran fiillerin sadece insan iradesiyle gerçekleştiğini ileri süren itikadi mezhep anlamına kullanılmıştır. Evet, Allah Azze ve Celle'nin belirlediği kader yerine insanın belirlediği bir kadere inanmaları ve fiilleri Allah Subhanahu ve Taala'ya değil de insana nispet etmelerinden dolayı bu ismi almışlar. Evet. Şimdi bu kelimenin bu şekillerde kullanılması hususunda çeşitli görüşler ne yapılmış? ileri sürülmüş. Bazıları söz konusu grubun ilahi kaderi inkar etmekle birlikte her şeyi insanın irade ve kudretine bağlayarak bir bakıma kaderi Kula nispet ettiği için bu isimle anıldığını söylerken bazıları da dildeki kullanımlardan bazı şeylerin karşıtı ile adlandırılmasının söz konusu olabileceğinde ne yapmışlar? Belirtmişlerdir. Bazıları da dildeki, bir daha tekrar edelim bu meseleyi, dildeki Konumlarında bazı kullanımlarında bazı <gülüyor> şeylerin karşıtı ile adlandırılmasının söz konusu olabileceğini ne yapmışlar? Çeşitli görüşler sürmüşler öne. Diğer bir görüş ise bu grubun kader meselesi üzerinde yoğunlaşıp kendini nihai doğruya ulaşmış görmesi ve diğer grupları yanlış bulmasına dayandırmışlar. Evet kardeşler. Kısaca bunlara kaderiye denilmesinin nedeni kader konusunu merkeze almalarından yaptıkları her olumlu ve olumsuz işi kadere bağlamalarından dolayıdır. Hırsızlık yaptı. E Allah bana yazdı. Onun için hırsızlık yaptım. Zina etti. E Allah Celle bana zina etme kudreti vermeseydi bana yazmasaydı ezeli arwahda levh mahfuzda ben zina etmezdim. Sanki o Allah yazmış celle şanuhu Allah yazdığından dolayı o adam ne yapmış zina etmiş imajını veriyorlar. Şimdi kardeşler bir misalle bunu ne yapmak lazım anlatmak lazım. Bir hakim düşünelim. Hakim oturuyor. Hüküm meclisinde. Meclisin önünde uzun bir yol var. Geniş bir yol var. İki kişi arka arkaya <gülüyor> birisi bağırarak imdat isteyerek diğer ise sövüp sayarak onun arkasından koşuyor. Hakim kronometresini çalıştırıyor. Arkadaki adam öndeki adamı 15 dakika sonra yakalayıp öldürecek diyor. Kitabı açıyor, yazıyor, mühürlüyor, damgalıyor, kapatıyor, yine bekliyor. Yarım saat sonra biri katil biri maktul olarak hakimin huzuruna geliyorlar. Hakim soruyor. Sen bunu öldürdün mü? Evet diyor öldürdüm. Sen diyor bunu öldürmeden önce ben diyor kitaba kaydetmiştim. Açıyor. Yarım saat önce gerçekten ölüm hadisesi, öldürme hadisesi olmadan önce hakim ne yapmış? Kaydetmiş. Mühürlemiş, kapatmış gösteriyor. Şimdi katil olan kişi diyebilir mi hakime karşı? Ben bunu öldürmeden önce sen bunu yazdın. Sen bunu yazdığından dolayı ben öldürdüm. Sen yazmasaydın ben öldürmezdim. Bu şekilde kendini savunabilir mi? Savunsa ne kadar inandırıcı olur. İşte bugün Allah yazdı ben yaptım. Allah diledi ben işledim. Diyen kişiler aynı Haşavakella buradaki meseleye benzemiyorlar mı? Tıpa tıpa aynen böyle. Allah Celle Şanuhu ezeli ve ebedi olan ilmiyle kullar dünyaya geldiğinde nasıl hareket edecekler bunu bildiği için yazıyor yoksa Allah Celle ve lehu mahfuza bunu kaydettiği yazdığı için okul bunu işlemiyor anladık mı yani buradaki kaderiye mezhebinin nasıl bir batıl görüş içinde olduğunu İmam Rahimahullah ben bunlardan da beriyeyim deyip ne yapıyor ehli sünnetin görüşünü ortaya koyuyor ehli sünnetin görüşü nedir Allah Celle Şanuhu kulları yaratır kulların fiillerini de yaratır ama hayır işleyecek olan hayra niyetlenenen niyetlenen kul için hayrı şerri irtikab etmek isteyen kul içinde şerrin yollarını yaratır yoksa Allah Subhanahu ve Teala sen zina edeceksin dediği için adam zina etmiş olmaz. O adam zina edecek olduğunu Allah bildiği için kaydeder bu zina edecek. Şu zamanda şu mekanda der. Bu şekilde düşünmek lazım. Ehli sünnetin görüşü bu. Evet. Bu bağlamda kaderiye kelimesi Kader konularına ölçüsüzce dalanlar anlamında da kullanılmış. Yani kaderiye ne için kullanılmış diye alimlerin bakın 4-5 tane neyi var? Ee, görüşü var. Şu meseleden dolayı bunlara kaderiye dendi. Bu meseleden dolayı bunlara kaderiye dendi. Aleyküm selamun rahmetullah. Evet. Bu gruba bu şekilde düşünen fasit ve batıl şekilde düşünen gruba Ehlül kader isminde ne yapılmış? Verilmiş. Düşünce ve inanç sistemi durumuna gelmesini sağlayacak bir sistematiğe sahip olmayan kaderiye akımının görüşleri çeşitli kimselerce temsil edildi ve bu da giderek mutezileh grubunun temel tezleri arasına girerek varlığını sürdürdü. Ha, bak şimdi imam ne demişti? Ben Kaderiye'den ve Mu'tezile'den de biriyim. Bunlar uç iki grup. Evet. Şimdi <gülüyor> bu fasit mezhebin görüşlerini sistemleştiren kişiye gelince Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan döneminde Haccaç tarafından Haccaç zalim dediğimiz kişi tarafından öldürülen Mabed el Cüheni diye birisi var. Bu fasit görüşleri ne yapıyor? Kaleme alıyor, sistemleştiriyor ve insanlar arasında yayıyor. Mabed el Cüheni. Evet, tabiun alimlerinden olan Hasanul Basri'nin Rahimahullah Derslerini izleyen El-Cüheni Sünnet aliminin neyi? Talebesi Ama şeytan ne yapıyor? ehl Sünnet alimlerinden ders alsa dahi Vahye bunlar ne yapmıyorlar? Öncelik vermiyorlar Akla öncelik tanıyorlar Halbuki ehli Sünnet ne yapar? Vahye öncelik tanır Aklı terk etmez Aklı vahyi anlayabilmek için kullanır. Akıl bir araçtır vahyi anlamak için. Bunlar ne yapıyorlar? Çeşitli fasit görüşlerle kendilerinden önce hiçbir kimsenin dile getirmediği şeytanlıkları dile getiriyorlar. Allah da Celle Şanuhu ne yapıyor? Bunların önünü açıyor. Cennet de dolacak, cehennem de dolacak. Evet... <gülüyor> Kader konusundaki düşüncelerin yaygınlık kazanmasında Ünlü Mu'tezile bilginlerinden ve bu ekolün kurucularından Amr bin Übeydin de ne yapıyor? Önemli etkisi oluyor Bakın kardeşler bütün fasit olan görüşler zincirleme birbirine takılı Zincirleme birbirine takılı bir fasit görüş ortaya konulmuş onun talebesi biraz daha derinleşmiş, daireyi biraz daha genişletmiş, aynı paralelde yahut da o paralelin zıddında bir akide oluşturmuşlar. Evet, kaderiye inançları El-Cüheni'den sonra halife Hişam bin Abdülmelik zamanında Geylen-i Dimeşki'nin tarafından da daha geniş bir şekilde sistemleştiriliyor ve savunuluyor. Nasıl elhamdülillah ehli sünnetin savunucuları varsa ehli bidatın da savunucuları var. Yani kör satıcının kör alıcısı oluyor. İnsanlar işte vahye değil de akle önem verdiklerinden dolayı akli ön plana aldıklarından dolayı bugün de var. Adam ne diyor şimdi? E, Kur'an-ı Kerim'de diyor Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Hiç Allah'ın diyor kelamında tutarsızlık diyor olur mu? Olmaz. E diyor bak diyor şu e, hadis Kur'an'a diyor muhalif. <gülüyor> Şu hadis diyor Kur'an'a muhalif. Allah diyor el kesmeyi Kur'an-ı Kerim'e ne yapıyor? diyor. İftirayı da zikrediyor. Peki diyor bunun yanında Zinanın cezası diye ortaya konulan Rejmi diyor zikrediyor mu? Zikretmiyor. E diyor küçücük diyor İftiranın cezasını zikreden diyor Allah. Neden diyor? Zinanın cezasını diyor zikretmemiş Recm olarak Akli bir şekilde ne yapıyorlar? Giriyorlar Recm'i inkar ediyorlar Öyle değil mi? Recm'i inkar edenler Mu'tezile Görüşlü olanlar ve harici görüşlü olanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sahabesinden zina edenleri Kendileri ikrar ettikleri için recmetti mi? Recmetti. Bu sabit mi? Sabit. İş bitmedi mi? İş bitti. Daha bu Allah'ın kelamına muhalif diyerek yeni bir şey üretip ortaya koyup recmi inkar etmenin ne manası var? Ne anlamı var? Yani bunun gibi bakıyorsunuz <gülüyor> Televizyonlarda çıkan bir sürü kişiler var. Profesör adı altında, doçent, doktor adı altında. Sahih olan bir sürü rivayetleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında tatbik edilmiş olan ve ehl-i sünnet ulemasının ittifakla evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu işlemiştir. Sahabe bunu işlemiştir. Müchteid imamlar rahimahumullah. Bunu kabul edip kitaplarına yazmışlardır dendiği halde bugün ne yapıyorlar? Çeşitli akli oyunlarla inkar ediyorlar. Var mı bugün bu Türkiye'de ve dünyada? Var. Demek ki bu insanlar, bu insanlar yaptıkları bu davranışlarla ehli sünnetin haricine çıkıyorlar. Evet kardeşler, kaderiye kader meselesine yaklaşımı bakımından paralel durumda bulunup daha sonra <gülüyor> taraftarlarının kendisine katıldığı mutezile ile ilişkili olmakla birlikte en azından başlangıçta ondan ayrı bir fırkadır. Yani kaderiye ile mutezile ilk çıkış e, durumlarında e, nüans olmakla beraber aralarına fark olmakla beraber ne yapmış? Ayrı ayrı şeyleri dile getirmişler. <gülüyor> Ama Kahir el-Baghdadi rahimahullah ise Kaderiye'yi Mu'tezile'nin diğer bir adı olarak kaydetmiştir. Aralarında küçük farklar var ya aynı şeyleri söylüyorlar. Ama Kahir el-Baghdadi rahimahullah diyor ki her ne kadar aralarında küçük farklar olsa dahi bunlar diyor aynı e, musluktan sulanan kimseler aynı şeyi ne yapıyorlar? Dile getiriyorlar. Onun için kaderiye ve e, mutezile esasta aynı şeyi dile getiren batıl iki fırka. Bazı müelliflerde aradaki farkı belirtmek için kaderiyeye halis kaderiye diye ne yapmışlar? E, belirti takısıyla zikretmişler. Halis kaderiye mu'tezile. Evet, el Cüheni ile Gaylan-ı Dimeşkî'nin önderliğinde ortaya konan ve başa gelen bazı kötü fiillerin ilahi kaderle değil, insanın hür iradesiyle gerçekleştiği esasına dayanan batıl itikadi bir mezhep. Halife Hişam bin Abdülmelik bu batıl fikirleri yayan Gaylan'ı yakalatarak önce ehli sünnet ulemasından olan İmamı Evza'i ile rahimehullah karşı karşıya getiriyor bir münazara yaptırıyor. Bu meseleyi insanların önünde enine boyuna tartıştırarak Geylaneddin Meşki ile İmam Evzaî'yi çıkarıyor sahneye adeta. İmamı Evzaî sorgu suala çekiyor Geylaneddin. Gaylanın dile getirmiş olduğu bütün batıl fikirleri, müfsit olan görüşleri Kur'an'la, sünnetle iptal ediyor. Ondan sonra da bunun fikirlerinin Kur'an'a uymadığını, sünnete uymadığını insanların önünde <gülüyor> ispat ettirip Gaylan'ı ne yapıyor? Öldürüyor. En güzel temizlik kardeşler Haşereyi ortadan kaldırmak. Tabii bunu ne yapar bu haşereyi ortadan ancak Siyasi şekilde iktidarı elinde bulunduran şer'i hükümet ne yapar? Yapabilir. Biz ne yapamayız? Tutupta bu adam ehli sünnetin muhalifi ehli sünnete tezat teşkil eden bir sürü görüşleri var. Bu adam görüşleriyle kafir olmuştur. İşte ehl sünnetten haric harice çıkmıştır deyip ne yapamayız? Adamı yeryüzünden ortadan kaldıramayız. Bu bizim fertlerin yapacağı iş değil. Ancak şeriat hakim olur. Hakimler ne yapar? Adamı sorguya, suale çekerler. Cezasını Şer'i kanunlarla onlar verirler. Evet. Kaderyem mensupları daha sonraki senelerde ne yapmış? Kendi aralarında da mitoz bölünme gibi bir bölünmeyle çoğalmışlar. Ayrı ayrı grup, gruplara bölünmüşler. Evet. Şimdi İbn-i Teymiye Mecmu Fetevası'nda 8. ciltte 256 ve 261. sayfalar arasında kaderiye müntesiblerini 3 grupta inceliyor ve şu isimler altında topluyor. A. Küfre yahut da şirke düşmeleri sebebiyle kendilerine mazeret bulmak üzere ilahi kadere havale edenler kaderiyeyi i müşrike. Şirk işledi. Allah dilemeseydi biz bunu işlemezdik. Bu şekilde kendilerini savunanlar ve bazı fiillerde <gülüyor> ilahi meşiyeti inkar edenler kaderiyeyi mecusiyye, mecusiye c. Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarının çelişkili olduğunu söyleyip bir hususla ilgili olarak hem yapılması hem de yapılmaması şeklinde hüküm verdiğini iddia edenler kaderiyeyi iblisiyye olarak üç çeşit kaderiye'den söz eder. Bunlar her halükarda sapıktırlar. Ne yapıyor? İbn-i Teymiye rahimahullah bunları geniş bir şekilde açıklıyor. E bizim vaktimiz e, bu kadar geniş değil. Bunları sadece bir bilgi olarak ne yapalım e, aklımızın bir tarafında bulunsun. İmam Muhammed rahimahullah ben cebriyeden de beriyim diyor şimdi bütün batıl itikadi mezheplerden ehli sünnetin beri olduğunu kendisinin de ehli sünnete müntesip olduğunu ve ehli sünnetle bu batıllar arasındaki farkı ortaya koyuyor İmam Muhammed cebriye mezhebini de ne yapıyor Dile getiriyor. O da şöyle söylüyor. Cebriye mezhebinin Allah Azze ve Celle'nin fiilleri hakkındaki görüşü. Şimdi biz Cebriye batılmış diyoruz. Öyle ya kardeşim bu adam neyi ikrar etmiş, neyi inkar etmiş, neyi kabul etmiş, neyi reddetmiş, neye davet etmiş insanları bunları bilmezsek Bizim şu batılmış, bu efendime söyleyeyim hakikatmiş dememiz ne yapar? Havada asılı kalır. Bileceğiz bunların itikadi görüşleri, imani duruşları neymiş? Ona göre diyeceğiz bu adamlar bunu bunu iddia ediyorlar. Onun için Kur'an ve sünnette böyle bir durum yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinde böyle bir sunum yok. Mücte-i da rahimahumullah i̇mam Şafi'i, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, Ebu Hanife, rahmetullahi Aleyhi Mecma'in, kesinlikle ne yapmadılar? Bu, bu şekilde iman etmediler. Bu şekilde davet etmediler yaptıkları davette. Onun için biz bunlardan beriyiz. Neden beriyiz? Kur'an'a muhalif olduğu için, sünnete muhalif olduğu için, sahabeden gelmediği için bu görüşler ve müştehit imamlarımızın üzerinde olmadığı bir görüş bunlar. Evet, İslam tarihine baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin fiilleri hususunda hakkında karşımıza birbirine zıt iki görüş ortaya çıkmakta. Bu görüşlerden ilki cebir görüşü katıksızca bir görüşünü Safvan, Cem cembin saffan ne yapıyor? Dile getiriyor. Cebriye dendiğinde hemen cembin saffan'ın adı akla geliyor. Evet. Bu fasit görüşte olan kimseler fiilleri yalnız Allah Subhanahu ve Taala'ya izafe ederler. Allah diledi, böyle oldu. Allah istedi, böyle oldu. Amenna. Allah Azze ve Celle'nin istemediği bir şey ne yapmaz? Husule gelmez. Burası doğru. Ama kişinin şirki, küfrü, günahı, haramı, vebali yüklenmesi, Allah'ın dilemesiyle değil. O farkı fark etmek lazım. Tabii canım şimdi cebrederek adam sana Allah'a küfrettiriyorsa, senin bunda neyin yok? Bir suçun yok. Mesela sahabe-i ne yaptılar? İşkence yaptılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sövdürdüler. Peygamber'e sövmek küfrü icap eder. Hiçbir şey yokken peygambere söven adam tekfir olunur. Ama geldi adam işkenceye tabi tutuldu. İlkten direndi bilmem ne yaptı. Ne yaptılar? İşkenceyi arttırdılar. Adam ellerinden Kurtulmak için dilinin ucuyla ne yaptı? Onların söylediğini söyleyi verdi. Bunda ne yok? Söyleyen kişiye bir vebal yok. O ayrı. Hiçbir şey yokken. Evet. Onlara göre insan fiillerinde mecburdur. Cebriye'ye göre. Allah cebretmiş. Mesela sen ne yapıyorsun? Oğluna diyorsun ki oğlum sen Gideceksin bugün dağa odun getireceksin. Öteki oğluna diyorsun ki sen eve su getireceksin. Öteki oğluna diyorsun ki koyun koyunları güteceksin. Bu çocuklar babalarının emirlerinin gayrında haricinde bir şey yapabilirler mi? Yapamazlar. Babaları ne yaptı koyun güteceksin dedi. Koyun gütecek. O gün ona düşmüş koyun gütmek. Bunlar ne diyorlar? Allah cebretti Allah yazdı. Allah Azze ve Celle'nin emrine nasıl biz karşı gelebiliriz kaydetmiş levh mahfuza. Karşı gelemediğimizden dolayı Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bizim yaptığımız fiilleri yaratmıştır bizim için. Hayır, sen seçtiğinden dolayı Allah o fiili yarattı. O fiili işlemeyi sana ne yaptı? Yolunu açtı, işleme hususuna kuvvet verdi. Sen şimdi Allah Azze ve Celle'ye dilediğinde ne yaparsın? İtaat edersin, namaz kılarsın, istediğinde de şarap içersin. Öyle değil mi? Çünkü sen kendin seçebiliyorsun. Burada şarap olsa, burada süt olsa. Allah Azze ve Celle'ye itaat edersin. Susuzluğunu sütle giderirsin. Allah Azze ve Celle isyan edersin, şarapla susuzluğunu giderirsin. Allah sana Celle ve Ala şarabı içeceksin diye ne yapmaz? Cebretmez. Ama sütü içeceksin diye de cebretmez. Çünkü irade-i senin eline vermiştir, seçmeyi. Sen sütü seçtiğinde ne yaparsın? Allah Azze ve Celle tarafından azapla, Karşılaşmazsın. Mükafatla da karşılaşmazsın. Helalden bir şey yemiş olursun. Ama Allah'ın Celle ve Ala, şarabı içme hususunda nehi olduğu için şarabı içtiğinde Allah Celle ve Ala, kendisinin emrine mukalif davrandığından dolayı seni sorumlu tutar. <gülüyor> Çünkü kimse sana ne yapmadı şarabı içeceksin deyip sorulamadı. Kudret veren Allah. Evet. Onlar derler ki insanın kudreti ve iradesi yoktur. İrade de kudret de Allah'ın elinde. E Allah Azze ve Celle'nin emrine iradesine kim karşı çıkabilir? Şöyle bir misal getirirler. Ağaçtan bir yaprak düşmüş, kurumuş. Rüzgar gelmiş. Rüzgar istediği yere o ağa ağaç yaprağını ne yapıyor? Sağa sola savurabiliyor. İşte biz Allah Azze ve Celle'nin iradesi önünde yere düşmüş kuru yaprak gibiyiz. Kuru yaprak esen rüzgara nasıl karşı gelemiyorsa biz de Allah Celle ve Ala'nın ne yapamayız? Karşı gelemeyiz. İradesine karşı gelemeyiz diyorlar. Kardeşim Allah Sübhane ve Teala sana eğer zina edeceksin diye cebretseydi o zaman nasıl seni <gülüyor> sorumlu tutar zina etmekten? Ya Rabbi sen zina edeceksin dedim. Ben de ne yaptım? Zina ettim. Diye insan kendisini ne yapabilirdi? Savunabilirdi. Öyle değil mi? Eğer Allah cebretseydi. Ben sana ne dedim? Gel kardeşim dedim. Şuradaki suyu serp bakalım şuraya yere. Sen aldın suyu serptin yere. Olan bu suyu yere serptin. Dövün bakalım bunu. Ben diyebilir miyim? Eğer böyle dersem. Adam kendisini savunabilir kapasitede. Demez mi ki cemaat? Bu hoca ne yapmış? Delirmiş. Delirmiş. Önce bana dedi ki serp şu suyu. Ben onun emrine itaat ettim. Suyu serptim. Şimdi de size benim dövmenizi ne yapıyor? Emre diyor. Adam tırlatmış, fırlatmış demezler mi? Derler. Herkesin gözünde de bu şekilde. Emri ile nehi arasında, iki emri arasında tenakuz yaşayan kişi düşer mi insanların gözünde? Düşer. E Allah subhanehu ve teala yaptığı bütün işlerde isabetlidir. Bütün işlerde nedir? Hata etmeyendir. Tenakuz şekliyle emretmeyendir. <gülüyor> Biz bir insan bile tenakuzlu bir şey söylediğinde onu kabahatli çıkarabiliyorsak Allah subhanehu ve teala kabahat işlemekten ve tenakuzla emretmekten münezzeh ve beridir. Evet. Kader konusunda yani Cebriye mezhebinin banilerinden ilki de Cehenn bin Safvan'dır kardeşler. Bu da Hicri 128 senesinde Miladi 746'da ne yapıyor yaşayan birisi Cehme göre Allah'tan başka hiçbir fail yoktur Ne yaparsa yapsın her şey Allah yapıyor Fail yalnız Allah'tır İnsanlara fiiller mecaz olarak nispet edilir ben yaptım, ben yedim, ben içtim, ben ibadet yaptım, ben kabahat işledim. Yani Allah yapıyorsa Allah kendi kendine mi ibadet ediyor? Kendi kendine mi diyor? Bakın küçücük bir akli delil getirmekle bu itikadi fikrin ne kadar şürük olduğu ne yapılıyor? Ortaya konuluyor. Akli bir delil getiriyorsun. Bütün işleri yapan Allah ise ve kella, o zaman Allah ne yapıyor? Kendi kendine ibadet ediyor. Allah kendi kendine küfrediyor. Allah her şeyi ne yaptığına göre, kendisi yaptığına göre demek ki kul bundan sorumlu değil, sorumlu olan Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Şehristani rahimahullah. Cehmiye'nin kader konusundaki görüşlerini şu şekilde açıklıyor. İnsan hiçbir şeye kadir değildir. O, güçle de yani istıta'a yani kudret yetirmekle de tavsif edilmez. Çünkü o fiiller konusunda mecburdur. Ne kudreti, ne iradesi, ne de ihtiyarı vardır. Seçim meçimi yokmuş. Allah onları robot gibi yaratmış. Nasıl kuruyorlar robotu? Efendime söyleyeyim ee, nasıl hareket edeceğine dair bir program işletiyor robotu icat eden. O robotta ne yapıyor? Nasıl kurulduysa o şekilde işliyor. insan da aynen böyledir. Allah Azze ve Celle ne dediyse insana Allah'ın dediğini yapmakla mükellef. Böyle saçma sapan İnançlar içindeler Evet Ancak Allah Azze ve Celle Onda fiilleri öteki cansız, cansız varlıklarda Yarattığı gibi yaratır Fiiller insana Cansız varlıklara nispet edildiği gibi Mecaz olarak Nispet edilir Tıpkı ağaç meyve verdi Yağmur yağdı denmesi gibidir Misal de getiriyor Kendi aklına göre Evet Ceza ve mükafat da tıpkı bunun gibi cebridir. Allah mükafatladı cennetle. Ee, Allah dilediği için mükafatladı. Cehennemle muazzeb kıldı. Allah dilediği için cehenneme onu attı. Allah adili mutlak. Zalim mi Allah? Demez mi okul? Ya Rabbi onu cennete koydun. Neden beni cehenneme attın? Böyle bir soru sorarsa Allah'a, Allah canımı istediği için yaptım mı der. Neden kiramen katibin melekleri var sağımızda solumuzda? Neden Allah Azze ve Celle adeta tabiri caizse kameraya alır gibi bütün hareketlerimizi buluğa erdikten sonra aklımız başındayken meleklere kaydettiriyor <gülüyor> Yarın, ya Rabbi ben bunu yapmadım. Allah'ım bana iftira atıyorlar demememiz için. Kulum ben seni ikramım olan cennetle mükafatlandırdım. Çünkü sen beni de ne, ne yaptın? Bana iman ettin, bana itaat ettin. Ben de dedim ki, bana iman eden, bana itaat eden, benim emirlerime, nehilerime uyan, ne yapacak? Benim ikramım olan cennete koyacak. Koyacağım. Ama kim bana isyan ederse, kim bana itaatsizlik yaparsa, onu da cehennemle teczi edeceğim. Allah bunu bildirdi mi bize? Bildirdi. Yani insan kabahat işlediğinde, bunun kalbi gönlü, bundan bir hicap duyuyor mu? Muhakkak duyuyor. Yani aklı başında olan birisi, gerçekleri düşünen olan Düşünen birisi ne yapıyor? Bir kabahat, bir kötülük işlediğinde kalbi bundan ne yapıyor? Sıkılıyor. Kalbi sıkılıyorsa işte bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin ona cebretmediğinin delilidir. Evet. Cebriyenin ehli sünnete muhalif olan başlıca itikadi görüşleri. Onlar da ne yapalım şimdi görelim. Şöyle diyorlar, iman Allah Azze ve Celle'yi bilmektir. Küfür ise Allah Sübhanehu ve Teala'yı bilmemektir. Buna göre iman ilim ve marifetten ibarettir. Açalım bakalım Kur'an-ı Kerim'i. Açalım bakalım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını. Allah Sübhanehu ve Teala'yı bilmeyen hiçbir kimse var mı dünya üzerinde? Allah demiyor mu celle şanuhu. Yerleri ve gökleri kim yarattı diye onlara sorsan elbette ki Allah yarattı derler. Kimlere sorsan, müşriklere sorsan. Bak müşrik bile ne yapıyor? Allah Subhanahu ve Taala'nın yerleri ve gökleri yarattığını biliyor. Buna da iman ediyor. Ama neden müşrik olmuş? ibadetlerini, taatlarını Allah'la beraber birilerine taksim ettiği için, ibadetlerinde onlara pay ayırdığı için müşrik oluyor. E hani Allah'ı tanımaktı? Eğer sadece bu cebriyenin itikadı üzere Allah'ı tanımaksa, yeryüzünde hiç kafir yok, hiç müşrik yok, hiç mürted yok. Herkes Müslüman. Şeytan bile Rabbini tanımıyor muydu? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına yemin etmedi mi? Ne demek şeytan da mümin. Bunlara göre. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarından başka sıfatları yoktur derler. Sadece zatî sıfatlarını kabul ederler. Şimdi onu da şu şekilde sıralıyorlar. Vücut Allah Azze ve Celle vardır diyorlar. ehl Sünnet Allah vardır diyor. Bunun yanında kıdem Allah Azze ve Celle'nin varlığının başlangıcı yoktur. Yani Allah Celle Şanuhu Allahlığıyla Allah'tır. Her şey yaratılmıştır ama Allah Subhani ve Teala yaratılmamıştır. Allah kendi Allahlığıyla Allah'tır. ehl Sünnet de böyle söylüyor. Beka, Allah Azze ve varlığının sonu yoktur. Ehl-i Sünnet de böyle söylüyor. Ezeli ve ebedidir Allah Celle Şanuhu. Ondan sonra vahdaniyet. Allah Azze ve Celle tektir. Hani Hristiyanlarda dedikleri bir mesele var. Trinit akidesi, teflif akidesi, üçleme. Baba, oğul, ruhul Kudüs. Bu üçü bir araya gelmeden ne yapmıyor? Allah oluşmuyor. Hani çocukların oynadığı bir robot var. Ne o? Voltran. Voltran, Voltran, Voltran. Voltran'ı oluşturabilmek için üç beş kişi beraber oluyorlar. Sola ne yapıyor? Voltran oluşuyor. Yani bu Hristiyanlarda da Allah Celle Şanuhu olabilmesi için baba Oğul ruhul kudüs olmadan ne yapmıyor? İbadet edilecek bir zat ortaya çıkmıyor. Halbuki İslam'da böyle değil. Allah Celle Şanuhu yegane ibadet edilecek mabudu hakikidir. Bunlar da ne yapmışlar? Bunu kabul etmişler. Ama bunların kabul etmediği Allah'ın diğer sıfatları var. Bunlar Celleş'anuhu Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve sünnette Rabbimizin Azze ve Celle kendisine yakıştırdığı sayr sıfatları kabul etmediklerinden dolayı Ehl-i Sünnet'in haricine çıkıyorlar. Yani bir adam Ehl-i Sünnet'le bazı Meselelerde aynı görüşü paylaştıysa bu onları ehli sünnet yapmaz. Evet, burada 3-5 meselede ehli sünnetle paralellik arz eden görüşleri var ama 40 meselede ehli sünnetin gayrına neleri var? Akideleri var, inançları var. Onun için bunlar ne yapmış? Cehenneme gidecek olan batıl mezhepler cümlesinden sayılmış. Evet, Kur'an'da adı geçen semya basar gibi sıfatlar gerçekten zahir sıfatlar değildir. Neden? Allah işitir, e kullar da işitir. <gülüyor> Allah görür, kullar da görür. E Allah kulların sıfatlarıyla sıfatlanır mı? Deyip ne yapıyorlar? Bu sıfatları da Allah Azze ve Celle'den tenzih ediyorlar. Allah Celle o kendisi için ne yapmış? Bunu caiz görmüş. Ben şimdi ne diyorum size? Benim ismim Talha. Soy ismim Bekret. Ben Manisalıyım. İşte şurada şurada Arapça okudum. Şu kadar imamlık yaptım bilmem ne. Kardeşim sen beni benden dinleyeceksin. Benim söylediğimle yetineceksin. Ben diyorum ki ben 55 yaşındayım. Sen diyorsun ki 47 yaşındasın. Böyle şey olur mu? Yani benim söylediğimin yarısını kabul ediyorsun, yarısını da kendi aklına göre tevil ederek. Hayır ya 55 yaşındaki adam böyle mi olur maşallah buruşuk yok suratında bilmem ne yok tüyü dökülmemiş. Tele efendime söyleyeyim saçı dökülmemiş diyorsun. Kendi kendine bir şeyler çıkarıyorsun oraya. İşte Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'de. Kendine neleri yakıştırdıysa, hangi isimleri, hangi sıfatları yakıştırdıysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize gelen sahih rivayetlerde, sünnette neyi kendisine caiz gördüyse biz onu kabul ederiz. Ama insanın görmesiyle Allah subhanahu ve Teala'nın görmesi arasında fark vardır deriz. Allah Azze ve Celle hiçbir meseleye muhtaç olmadan görür ama insan görebilmesi için ışığa ihtiyaç var, göze ihtiyaç var, gözün eris tabakasına ihtiyaç var, ıstığa ihtiyaç var, fıstığa ihtiyaç var deriz. Yani görebilmek için aletler nelerse onlara muhtaç deriz insan için. Ama Rabbül Alemin Azze ve Celle görmek için hiçbir şeye muhtaç değil. Sadece burada Allah Azze ve Celle'nin görmesiyle insanın görmesi arasında görme kelimesi birbirine benziyor. Yoksa Mana ve mahiyet tamamen birisi Halik olan Allah Azze ve Celle'ye ait, diğer mahluk olan bize ait. Ehli sünnetin gözünü seveyim. <gülüyor> Allah'a yemin olsun ehli sünnetin ortaya koyduğu hiçbir meseleye kimse parmak sokup da ne yapamamış? İfsat edememiş. Ama bakın bu e, batıl fikirlere sahip olan kimselerin batıllığını ne yapıyoruz? Elhamdülillah Kur'anla sünnetle ortaya çıkarıyoruz. Ehli sünnette bu şekilde batıl bir görüş yok. Kimse iptal edemiyor ehli sünnetin görüşlerini. Elhamdülillah. Allah'a nihayetsiz hamdü ne olsun. Bizi Müslüman olarak yaratmış ve aynı şekilde ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzere bizi halk etmiş. Ne kadar hamdü sena etsek az. Şimdi herkes ne yapıyor? Şiiler de kendisine Müslüman adını takıyor. Mu'teziler de Müslüman diyor. Hariciler de efendime söyleyeyim. Sayır batıllar da. Ama biz ne diyoruz? Biz ehli sünnetiz. Biz selef-ü salihinin yürüdüğü iz üzere yürüyen kimseleriz. selef salihin kim? Sahabe tabi'in etbağut tabi'in. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü 3 mübarek cihl, nesil. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ yelunhum, ثُمَّ الَّذِينَ yelunhum. İnsanların hayırlısı, imani ve ameli şekilde benim zamanımda olandır sahabeler. ثُمَّ الَّذِينَ yelunhum, Sonra onların arkalarından gelenler tabi'in. ثُمَّ <gülüyor> الَّذِينَ yelunhum, Sonra onları takip edenler etba'ut <gülüyor> tabi'in. Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunların küfürleri halen daha insanlar arasında geziyor. Bakın kardeşler. Subhanallah. Subhanallah. Fasit akidelerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı kadim değildir, hadistir derler. Yani sonradan yaratılmış. Onun için Kur'an-ı Kerim mahluktur, yaratılmıştır derler. Haşavakella. Ehli sünnete göre Kur'an-ı Kerim yaratılmamıştır, mahluk değildir. Allah'ın celle ve ala kelamıdır. Ahmed bin Hanbel rahimahullah, rahmeten vâsi'a. Allah azza ve celle peygamber aleyhissalatu vesselam'la beraber en yüksek makama çıkarsın Ahmed bin Hanbeli. Zamanında Halku Kur'an meselesi var. La ilahe illallah. İşte bu batıl fırkalar Kur'an yaratılmıştır diyorlar. Bütün insanlara cebre diyorlar ki Kur'an yaratılmıştır desinler diye. Ahmed bin Hanbel kendisi gibi 10 tane alimle beraber o zamanda yaşayan 10 alimle beraber diyorlar ki hayır. Kur'an yaratılmamıştır. Kur'an Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamıdır. Azap ediyorlar, işkence yapıyorlar. Sübhanallah. Ahmed ibn Hanbeli öyle dövüyorlar ki hayalarını patlatıyorlar adamın. Cişlini tutamıyor. Allah rahmet etsin. Her namaz kılacağı zaman huslediyor. Yanındaki alimler yapılan işkencenin şiddetinden onların işkencelerinden kurtulmak için onların istediği sözleri söyleyiveriyorlar. Yani sopa yemek gerçekten zor. Etini makasla tutuyorlar, sıkıyorlar, mafsallarını kırıyorlar, aç bırakıyorlar, dövüyorlar kamçılarla. O alimler 10 taneydi Ahmet ibn-i Hanbel'le beraber. Dayanamıyorlar, onların sözlerini takıya icabı söyleyiveriyorlar, dillerinin ucuyla kurtuluyorlar. Ahmed ibn-i Hanbel'i rahimahullah, adamlar tekerleğin üzerine bağlıyorlar. Yüzü göğe gelecek şekilde tekerleği çeviriyorlar. Yanındaki celata adam emrediyor diyor ki her dönüşte ne yapacaksın vuracaksın neresine gelirse gelsin. Böyle işkenceye tabi tutuyorlar Ahmed İbni Hanbel'i. Ahmed İbni Hanbel aynı Bilal radıyallahu anhu gibi. O nasıl ahadun ahad dedi. <gülüyor> Ahmed bin Hanbel de rahimahullah sadece kelamullah, sadece kelamullah bunu söylerim. Çünkü Resulullah böyle söyledi. Allah Azze ve Celle kendi Kur'an'ı için kelamı diye ne yaptı bahsetti. Allah'ın ve Resulü'nün bahsetmediği bir şeyi ben ne yapamam dile getiremem. Talebeleri geldiler dediler ya İmam bu zalimler seni öldürecekler öteki alimlerin söylediği gibi dilinin ucundan söyleyiver sen de kurtul bunların elinde ölüp gideceksin Ahmet İbni Hanbel zindanda dedi ki bakın dedi dışarıya dışarıya baktılar yüzlerce kişi ellerinde yazım aletleri ne yapıyorlar kafalarını dikmişler zindana doğru bekliyorlar İmam Rahimahullah dedi ne görüyorsunuz Vallahi dediler bir sürü kişi ellerine yazım aleti bekliyorlar. Vallahi dedi ben bunlardan ötürü dedi ne yapamam? Onların söylediklerini söyleyemem. Ahmed İbni Hanbel'in ağzından sadece Kur'an Allah'ın kelamıdır lafzı çıktı. Artık ne yaptılar? Ahmed İbni Hanbel'i döve döve öldürdüler. Bak Ahmed İbni Hanbel rahimahullah ismi duyulduğunda herkes Allah rahmet etsin diyor. Diyor mu? Ama sair o on alimin hiç bak isimlerini dahi ne yapmadık hatırlamıyoruz, unuttuk. Neden? Çünkü onlar bu kadar ısrarcı olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Onların fasit ve batıl görüşlerinden, itikatlerinden bir tanesi de şunu iddia ederler, derler ki Allah Azze ve Celle'nin ilmi ezeli değildir, hadistir, sonradan oldurmadır. Ve şunu iddia ederler, Allah yağmuru yağdırır, kaç damla düştüğünü bilemez. Allah'a yemin olsun televizyonları açıp baktığınızda bir sürü şarlatan aynen onların dile getirdiği yüzlerce sene önce Dile getirdiği fasit akideyi bugün ne yapıyorlar? Dile getiriyorlar. Adam ne diyor? Allah Celle ve Aleyha, evlenmeden önce kişinin kiminle evleneceğini diyor bilemez. Ulan o zaman Allah olmadı o. Ben de evlenmeden önce kiminle evlendiğimi bilmiyorum. Evleneceğimi bilmiyorum. Ancak evlendikten sonra onun ilmi bana geliyor. E Benle onun arasında ne fark var? ben de acizim o da aciz ben de cahilim o da cahil Haşa Allah Azze ve Celle'ye ilimsizlik sıfatı cehalet ne yapılmaz yakıştırılmaz evet o yüzden Allah Azze ve Celle bir şey meydana gelmeden önce bilmez diyorlar bakın bugün bunu dile getirenler hangi mezheptenmiş Cebriye mezhebinden ne yapmışlar? Esinlenmişler. O mezhebin etkisi altına girmişler. Şimdi isim önemli değil herkes anladı. Yani sadece o mu? Sadece o mu? Bir sürü kim var? Fasit görüşlü var. Adam şimdi sen onun ismini söyledin. Otaki de diyecek ki ha şu da var. E canım bugün onlar var, 15 sene sonra bir başkası çıkacak. İsimler önemli değil. Bu fasit görüş bugün yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yaşıyor. Önemli olan o. Cennet ve cehennem, efendim? Cebriye'den aldılar dediniz de, Kadriye'den İşte Cebriye'nin görüşü bu, kaderiyenin görüşü de bu şekilde. Bir Bu fasitler ne yapıyor? Paralellik arz ediyor bir sürü meselede. Her meselede hepsinin görüşü aynı değil. Adamlar ne yapmışlar? Hamule haline getirmişler. Bunu duymuş, aklına uygun olmuş. Ötekini duymuş, aklına uygun olmuş. Yeni bir şey çıkarmışlar. Ne diyorlar? Cennet ve cehennem geçicidir, ebedi değildir. <gülüyor> Halbuki Allah Celle Şanuhu ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? <gülüyor> La al-'azab. Azap onlardan ne yapılmaz, hafiflendirilmez. E azap hafiflenmeyeceğine göre demek ki ebedi. La la billah. Böyle söylüyorlar da onlar da kendilerinin Kur'an'dan delil getirdiklerini ne yapıyorlar iddia ediyorlar. Ne diyorlar? Rahman suresi 27. ayeti kerimeyi delil getiriyorlar. Ve yabqa vechhu rabbika zul-celali vel-ikram. Subhanallah, subhanallah. Allah'ın celalü ve ala Cihinden başka her şey fena olacaktır. Bu ayet-i kerimeyi getiriyorlar delil olarak. <gülüyor> doğru mu? Ayet-i kerime doğru. Ama cennetin cehennemin bakiliği Allah Subhanahu ve Taala'nın iradesiyle izin vermesiyle. Allah celle şanuhu Allahlığıyla baki, hiçbir şeye muhtaç değil. Ama cennetin, cehennemin bakiliği Allah'ın izin vermesine bağlı. Aynı şey mi? Delil getirmiş Kur'an-ı Kerim'den. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte Kur'an-ı Kerim'i tek bir ayetle biz alırsak, bir ayetle. Sâir o mesele hususundaki sâir ayetleri görmezden gelirsek böyle saçmalık çıkar işte ortaya. Eğer ayetlere mana verirken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetini iptal edersek, göz ardı yaparsa yine böyle bir şarlatanlık çıkar ortaya. Biz yani ehli sünnet olarak ayetleri anlarken, hadisleri anlarken bütün o meseleyle alakalı bütün ayetleri alimler ne yapmış ulema göz önünde bulundurmuş ayetleri birbirleriyle alakalandırmış ondan sonra o mesele hususunda Resulullah aleyhissalatü vesselam <gülüyor> bütün söylediklerini ortaya koymuşlar ve müctehid imamlar rahimahumullah Ayetlerden ve hadislerden istimbat yaparak nasıl bir sonuca ermişler, erişmişler? Bu şekilde doğruyu ne yaparsın tutarsın? Yoksa 6234 ayetten ki ayetlerin sayıları o kadar şey değil. Bazen <gülüyor> ne denilmiş? 6666 denilmiş. Esas olan nedir? Fatiha ile kul nas suresi arasında 114 sureyi celile artmamış, eksilmemiş. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın devrinden beri bugüne kadar kıyamete kadar da ne yapacak? Bu şekilde gidecek. Alimler iki kısa ayeti ne yapmışlar? Birleştirmişler. Bir ayet yapmışlar. Uzun bir ayeti de <gülüyor> bölmüşler. Anlamlı cümleler halinde o şekilde saymışlar. Sayı ne yapmış? Bu cihette artmış yahut da eksilmiş. Ayetlerin sayısı o kadar önemli değil. Önemli olan Resulullah aleyhissalatü vesselamın ağzından çıktığı gibi bugün elimizde bulunması. Sayısı önemli değil. Evet. Bir başka fasit görüşleri. Allah Subhanahu ve Taala'yı ahirette görmek mümkün değildir derler. Ehli sünnete göre Allah azze ve celle ahirette görülecek. Biz göreceğiz Rabbimizi. Bu hususta hem ayetler var hem hadisler var. <gülüyor> Bir başka fasit görüş kabir azabı da yoktur derler. Bugün Kabir azabını inkar eden kişiler var mı? Var. var. Nereden esinlenmişler, etkilenmişler? İşte bunlardan. Bu batıllardan, bu fasit görüşlülerden. Allah Azze ve Celle bunların şerlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Haa. La havle ve la kuvvete illa billah. Yine televizyonlarda bu deccallardan duyduğumuz meselelerden bir tanesi ağa babaları bunlarmış. Derler ki ahirette şefaat söz konusu değildir. Biz Rabbimizin azze ve celle'nin şefaatini kabul ediyoruz. Biz Allah celle ve alanın ehl-i sünnet olarak, Kendisine şefaat yetkisi verdiği peygamberlerin, şehitlerin ve kimlere şefaat yetkisi verdiyse, Sünnette belirtildiyse, onların şefaatini de kabul ediyoruz. Ama kabul etmediğimiz bir şefaat türü var. Allah'ın Celle ve Ala elinde olan şefaati kabul ediyoruz, ehli Sünnet olarak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini kabul ediyoruz. Allah Celle ve Ala ona ne yapacak? Bu yetkiyi verecek peygamberlere, şehitlere, sıddıklara, efendime söyleyeyim küçük yaşta ölmüş çocuklara, Müslümanların çocuklarına. Yani hadislerde ne belirtildiyse kimler şefaat edecek bunu kabul ediyoruz. Çünkü bunlar ayetle mukayyet, hadisle takid edilmiş. Ama hangi şefaati kabul etmiyoruz? Bize tabi olun. Sizi cennete koymadan biz cennete girmeyeceğiz diyen kişilerin şefaatlerini kabul etmiyoruz. Çünkü bunlara Allah Azze ve Celle'nin şefaat yetkisini... Vereceği belli değil, verdiği belli değil. Sadece bunların kendilerinin iddiası bu. Allah vermedi Celle ve Ala sana şefaati. Senin bana şefaat edebilmen için ilk önce senin paçayı kurtarman lazım. Nereden kurtardın sen paçayı? Bu garantiyi nereden aldın? Muhammed Aleyhisselam Allah'tan aldı Celle Şahin'i, alacak. Şehitler ne yapacak? Allah onlara verecek. Peki sen nereden aldın? İşte bu şefaati, bu şarlatanların şefaat yetkilerini, şefaat etmelerini ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Evet kardeşlerim. Cehmiye'nin diğer adıyla Cebriye'nin <gülüyor> denmesinin, Cebriye'ye cehmiye denmesinin asıl nedeni insan eliyle gerçekleşen fiillerin gerçekte Allah'a ait olduğu ve insanın işlediği fiili yapmaya mahkum olduğu görüşüdür. Bak neymiş? Cehmiye'nin bir adı da cebriyeymiş bak. Ne yapıyor? Şekil değiştiriyor, şemail değiştiriyor, isim adı altında başka bir isim adı altında ne yapıyorlar? Birleşebiliyorlar. Rabbimiz Celle ve Ala bizi ehli sünnete muhalif her türlü inanç ve amele düşmekten muhafaza buyursun. Amin. Evet kardeşler. Okuyup buraya kadar görüp incelediğimiz bu mektupta Şeyh Muhammed et Temimin'in rahmetullahi aleyh akidesinin sağlam amelinin selametini görmekteyiz. Onun her yönüyle ehli sünnete bağlı bir alim olduğu, insanları katışıksız şekilde Kur'an ve sünnete ve selef-i salihinin üzerinde olduğu iman ve amel esaslarına çağırdığı, her türlü şirkten, bid'atten ve dalalet olan durumlardan beri olduğu batıl mezheplerin ve kurafat arz eden her türlü inanç ve amellerin esasına karşı gelip temiz ehli sünnet itikadını ve amelini savunduğunu ne yaptık burada gördük. Bunu da kendi eserinden, kendi mektubundan ispat ettik elhamdülillah. Ve ispat etmekte de ileriki zamanlardaki derslerimizde ne yapacağız? Devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizi her türlü kin, nefret ve iftiradan uzak tutsun, hakkı araştırıp ona tabi olan kullarından eylesin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu.